Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. ve nestaînuhu ve ve min ve yudil Ve illallah ve ve kı'anna istaqal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şer'a'l umuri muhtesasatuha ve kulli mutesasatin bid'a ve kulli bid'atin dalale ve kulli dalalatin fi'nar tefsir dersinizde enam suresinin 12. ayetinde kalmıştık Allah azze ve celle neaden şöyle buyuruyor de ki göklerde ve yerde olanlar kimindir de ki Allah'ındır o rahmeti kendi üzerine yazdı Kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde elbette sizi toplayacaktır. Nefislerini hüsrana uğratanlar, işte onlar iman etmezler. Selman radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Allah gökleri ve yeri yarattığı zaman yüz rahmet yarattı. Her rahmet göklerle yer arasını dolduracak kadardır ve bu rahmet onlara kıyamet gününe kadar yeter. İşte anne yavrusuna bununla şefkat eder. Vahşi hayvanlarla kuşlar birbirlerine bununla acırlar. Kıyamet günü, kıyamet günü olunca Allah Teala yüz rahmeti bu rahmetle tamamlayacaktır. Bunu Müslim, Ahmet ve Şabul İman'da Beyhaki rivayet ediyorlar. Ebu İreğe radıyallahu anh'da gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah mahlukatı yarattığı zaman üzerine rahmetim kazanımı geçmiştir yazılı bir yazı yazıp ...karşın üzerine koydu. Bunu buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Selamünaleyküm. Aleyküm aleyküm. Yani e, gerek bu ayet Allah Azze ve Celle ayetinde e, kendi üzerine rahmeti yazdığını, yani rahmeti vacip kıldığını, kendisine e, bunu vacip kıldığını bildiriyor. E, bu hadislerde de Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin gazabından daha fazla olduğu bildiriliyor. 13. ayet, gecede ve gündüzde barınan her ne varsa onundur. Şüphesiz o semidir, alimdir. Yani hakkıyla işte, hakkıyla bilendir. es dedi ki ayetin anlamı, gece ve gündüzde barınan her şey ona aittir demektir. 14. ayet, de ki gökleri ve yeri yoktan var eden, yani fatırı. Göklerin yerin fatırı, yoktan var eden, kendisi yedirdiği halde yedirilmeyen, Allah'tan başkasını mı veli edinecekmiş? De ki, ben İslam'a girenlerin ilki olmakla ve asla müşriklerden olmamakla emrolundum. Es-Süddi dedi ki, veli ile kastedilen, Allah'ı dost edinen ve onun rububiyetini ikrar eden kişidir. Katâde'de fatır yaratan demektir demiştir. i̇bn Abbas radiyallahu anh'a diyor ki, ben fatır kelimesinin anlamını bilmiyordum. İki bedevinin arasında bir kuyu hakkında tartışma vardı. Birisi ben onun fatırıyım dedi. Yani ben onun kazılmasına ilk başlayan kişiyim deyince fatır kelimesinin anlamını öğrendim diyor. Yani e, fatır yoktan var etmek. ilk defa ortaya koymak, ilk defa yaratmak manelerine gelen bir kelime. Esütte es diyor ki yedirdiği halde yedirilmeyen kavli o rızık verir, ona rızık verilmez demektir. Ebu Hüreyri radıyallahu an şöyle rivayet ediyor. Ensardan birisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi yemeğe davet edince biz de onunla birlikte gittik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeği bitirdiği zaman ellerini yıkadı ve şöyle dua etti. Yani bu yemek duası olarak da e, önlenebilecek bir zikir. Yediği halde yedirilmeyen, lütfedip bizi hidayete erdiren, bizi yedirip içiren, en güzel belalarla imtihan eden Allah'a hamdolsun. Hiçbir zaman terk edilemeyecek olan ama yine de verilenlerin karşılığı olmayan, her zaman kendisine muhtaç olunacak hamdler Allah Teala'ya mahsustur. Çeşitli yiyecekleri yediren, çeşitli içecekleri içiren, çıplakları giydiren, dalalette sapıklıkta olanlara yol gösteren, körlükten kurtarıp görür kılan ve yaratıkların çoğundan üstün kılan alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.'' Bunu hasan bir Basri'nin Hakim Müstedrek'te, Nesai Sünenü Kübra'da, İbnü's Sünni amel-i Yemenvelde ile de, Ebunaym Hilye'de, Secceri Emali'de, Taberani Dua Kitabında rivayet etmişlerdir. Evet, Allah azze ve celle bu ayette eee Evet, kendisi halde yedirilmeyen ifadesini kullanıyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın yaptığı bu yemek duasında da bu ifade var. 15. ayet burada neyi atladık? Evet. İslam'a girenlerin ilki olmakla ve asla müşriklerden olmamakla emrolundum. Kavlde dikkat çekiyor bu ayette. Yani bunun manası şu demek. Başka hiç kimse yani Allah'ın dinini ikame etmese yine ben ilk olarak bu işi yapmakla emrolundum. Yani e, Müslümanların dünyada müstakil olarak Allah'a kulluk etmelerine e, işarettir bu. Yani derler yani senden başka hani bunu diyen nerede, bunu yapan nerede? İşte bu ayet aslında bu düşünceleri reddediyor. İnsanlara bazı hakikatler e, tebliğ edildiği zaman, beyan edildiği zaman eğer o hakkı tutan, onunla amel eden kimse yoksa, senin bu dediğini yapan nerede diyorlar? İşte kimse yapmıyor bunu, kim yapacak falan. İşte bu Müslüman olanların, Allah'a teslim olanların ilki olmakla emrolundum. Ve asla müşriklerden olmamakla emrolundum. E, bu duyguyu Müslümanlara veriyor bu ayet. Allah'ın emridir yani bu. Yani kimse tutmasa bu İslam'ın emirlerini, yine ilk tutan sen olacaksın. Tek başına dahi olsa olsan. 15. ayet ki, Muhakkak ki ben Rabbime isyan edersem, o büyük günün azabından korkarım. 16. O gün kim ondan çevrilirse muhakkak ona rahmet edilmiştir. İşte bu apaçık bir kurtuluştur. Katade dedi ki, ayetin anlamı, o gün kim azaptan uzaklaştırılırsa demektir. Yani bu bir önceki ayete atıftır bu. Kim ondan çevrilirse derken, yani kim o azaptan çevrilirse, azaptan uzaklaştırılırsa ona rahmet edilmiş demektir. Bu apaçık bir kurtuluştur. 17. Allah sana bir zarar dokundurursa, onu ondan başka giderecek yoktur. Sana bir hayır dokundurursa da o her şeye kadirdir. 18. O kullar üzerinde kahir olandır. Şüphesi o hakimdir, habirdir. Ebu Aliye dedi ki, hakim işinde hikmet sahibi demektir. Habir de her şeyden hakkıyla haberdar olan demek. Ee, Enam 19. ayeti de ki, hangisi şahitlik bakımından daha büyüktür? De ki, Benimle sizin aranızda Allah şahittir. Sizi ve her ulaşırsa onunla uyarmam için bana bu Kur'an olundu. Allah ile beraber başka ilahların olduğuna siz gerçekten de şahitlik ediyor musunuz? De ki ben şahitlik etmem. De ki o ancak tek bir ilahtır. Muhakkak ki ben sizin ortak koşmakta olduklarınızdan uzağım. Bu ayette Kur'an'ın ulaştığı herkes için bir hüccat olduğuna Delil vardır. i̇bn Abbas radıyallahu diyor ki ayetin anlamı Ey Mekkeliler! Kur'an'ın kendisine ulaştığı her kimseyi korkutup uyarmam vah yolundu demektir. Mücahit dedi ki ayette geçen sizi sözüyle kastedilen Araplardır. Her kime ulaşırsa yani bu Kur'an'da her kime ulaşırsa sözü de e, Araplar dışındaki Acemler kastedilmektedir. Abdullah bin Amr radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Bir ayet dahi olsa Benden sonra gelenlere tebliğ edin İsrailoğullarından da Kısalar nakledin Onlardan nakilde bulunmanızda sakınca yoktur Kim kasıtlı olarak benim adıma yalan söylerse Cehennemdeki yerine hazırlansın Bunu Bukhari rivayet etmiştir Burada Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Kendisinden iştirenlerin Gerek ayet olarak gerek hadis olarak Bunların tebliğ edilmesini emrediyor 20. ayet Kendilerine kitap verdiklerimiz yani Yahudiler, Hristiyanlar öz oğullarını tanır gibi tanırlar. Kendilerini hüsrana uğratanlar, işte onlar iman etmezler. Katade dedi ki, Hristiyanlar ve Yahudiler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kitaplarından bilirler ve onu kendi oğullarını tanır gibi tanırlar. Yani onlara, Muhammed aleyhisselatü Vesselam hakkındaki hüccet, Kur'an'ın ile değil, daha öncesinde yani kendi kitaplarıyla zaten ulaşmıştır. Yani onların Kafir olmalarının sebebi, Allah Azze ve Celle'nin kitap ehlini tekfir etmesinin umumen, yani istisna olmaksızın Yahudi ve Hristiyanlar tekfir etmesinin sebebi, işte onlara e, Tevrat ve İncil ile Kur'an'a ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmelerine dair bir emir bulunmasından dolayı. Şimdi diyeceksiniz ki işte e, o Yahudiler içerisinde, Hristiyanlar içerisinde bunu bilmeyenler var. Bu onlara maziret değil. Araştırmak zorunda. Yani onlar demek ki neden mesul? Kendi kitaplarından gafil olmalarından dolayı. Yani kendi dinlerindeki delillere, delillerin aslına müracaat etseler, ne yapacaklar? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hak peygamber olduğunu görecekler. İslam'ın hak din, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı devam eden hak din olduğunu görecekler. Ama ne yapıyorlar? Rahiplerine, din adamlarına bu din işini havale etmişler. Yani taklit sebebiyle, onlar kafirlerdir, İslam'a girmiyorlar. Bugün işte bu taklit mantığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği gibi sizden öncekilerin yollarını adım adım karış karış izleyeceksiniz. Hatta onlardan birisi kertenkele deline girecek olsa bu ümmetten de bunu yapacak, çıkacak diyor ya, onu takip edecektir. Böyle anlamsız bir şeyle bile e, takip edenler olacak. İşte dinlerini alimlerine, rahiplerine belli bir sınıfa havale edip Kitaplarının delilleriyle, dinlerin asıl delilleriyle muhatap olmama hasleti bu ümmetin Yahudilerden ve Hristiyanlardan bulaştırdığı, onlardan kaptığı bir hastalık. Bu sebeple bir türlü hakka ulaşamıyorlar. Batıl içerisinde, küfür içerisinde bocalıyorlar onlar. Bu ümmette taklit yolunu tutanlar da işte bu hatta asla ulaşamayacaklar. Yani siz bugün e, kitap ve sünnetin sahih delillerini ortaya koyduğunuzda, Direkt delillerden aldığınızda, kitaptan, sünnetten aldığınızda, bir şeyleri doğru bir şekilde yaptığınızda çoğunluğun bundan habersiz olduğunu görüyorsunuz. Mazur mudurlar? Bunlar mazur değil. Çünkü taklit eden mazur değildir. Taklit edenler mazur değildir. Bu işlerinden dolayı günahkarlar. İşte bunlar bilmiyor dememiz bu farklı bir mevzu. Yani mesela tekfirde cehaleti, tekfirin manilerinden saymamız bu farklı bir mevzu ama bu onları günahkarlıktan kurtarmıyor. Öğrenmek, ilmi talep etmek her Müslümana farzdır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Taklidin ise ilim olmadığında herkes icma etmiştir. Yani bu ümmetin bütün alimleri icma etmişlerdir ki taklit ilim değildir. Yani taklit nedir? Sözü delil olmayan, huccet olmayan kimsenin sözünü e, takip etmek demektir taklit. Sözü huccet olan kim? Allah ve Rasulü. Yani Allah ve Rasulü'nün başkalarının sözünü din edinmiş durumdalar. Ebu Hanife'nin sözünü, Balik'in sözünü, Ahmet bin Ambel'in sözünü, Binbaz'ın sözünü, Elbani'nin sözünü, Şeyh falancanın sözünü, filancanın sözünü din edinmiş durumdalar. Bu söz sebebiyle Kur'an ve sünnete yanaşmıyorlar ve bahaneleri de hazır. Ne diyorlar? Yani onlar Kur'an ve sünneti bizden daha iyi bilir. O zaman Hristiyanların Yahudilerin kabahatine onların da alimleri, papazları, raipleri, İncil'i, Tevrat'ı onlardan daha iyi biliyorlar. Neden peki mazur saymıyor Allah Azze ve Celle onları? Yani demek ki bizden birisi Hristiyanlar arasında da olsa, büyüse, o ortamda yetişse, o işte alimlerine, raiplerine muhatap olacak İncil'de araştırmayacak. Niye? İncil'i onlar daha iyi biliyor. Ben onlardan alırım. Şimdikilere ne deniyor? Bakın birebir adım adım takip etme bu işte. Kur'an ve sünnet delil değil mi? Kardeşim sen kendi ağzından söylüyorsun. Öyle ama bu imamlar bizden daha iyi bilirler. Bu alimler bizden daha iyi bilirler. Ona vacip olan, o alimlere vacip olan Kur'an ve sünnete müracaat etmek. Onlar bu vacibi yerine getirmişler. Bu görevi, kulluk görevini yerine getirmişler o alimler. Peki sen, sana da aynı şey vacip. Yani alime vacip olan neyse, sana vacip olan da aynı. Yani sanki bir sınıf oluşturulmuş burada. Alim olmayanlar Kur'an ve sünnete başvurmaz. Bunu da açık açık söylüyorlar zaten. Sen alim misin Kur'an sünnet okuyorsun? Kur'an sünnet indiğinde alim mi vardı? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı biliyor muydu? Allah Azze ve Celle kitabında şahitlik ediyor ki, sen kitap nedir bilmezdin diyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kitap bilmiyordu. Yani kitabı okumadan önce Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da alim değildi. Yani alim olmayana Kur'an'ı yasaklamak demek, katısı yasaklamak demek, Kur'an'ı ve sünneti iptal etmekle aynı şeydir. Kur'an ve sünnete düşmanlıkla aynı şeydir. O yüzden ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, işte dışarıdan bedeviler geldiği zaman, din hakkında bir şey bilmeyen kimseleri geldiği zaman, siz alim değilsiniz, siz avamsınız, bedevisiniz, siz bir şey anlamazsınız, siz sakın beni dinlemeyin, sapıtırsınız. Bakın burada Medineli sahabeler var, siz dininizi onlardan öğrenin diyebilirdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunu demedi. Bilakis onları kendi sözleriyle, Allah Azze ve Celle'nin sözleriyle direkt birebir muhatap kıldı. Hatta ve hatta müşriklere, Tebliğ yaparken neyle tebliğ yaptı? Direkt Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini okuyordu onlara. E, Habeşistan'a hicret edenler Necaşi'ye neyi okudular? Oradaki Hristiyan topluluğa Meryem suresinden ayetler okudular. Bu onları etkiledi. Müslüman olan orada Müslüman oldu. Şimdi e, daha hayırlı olanı çok daha düşük olanıyla değiştirme hasletinde de yine kitab ehline benzemeyi görüyoruz burada. Çünkü Allah Azze ve Celle Yahudileri ve daha hayırlısını, daha düşük olanla değiştirmekle itham etmiştir. Ayetinde bunu açıkça ifade etmiştir. Şimdi en hayırlısı, sözlerin en hayırlısı Allah'ın kelamı. Yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hedi, onun sünneti yani. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu e, Hudbetül Aleyce'de her ortamda meclislerin başında söylenmesine öğrettiği bir e, cümle bunlar. Ve Müslümanlar bunu ikrar ediyorlar. Evet, sözlerin en üstünü, Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselatü sünneti tamam. E, <gülüyor> Ama mezhep olması lazım. Mezhep ne? İşte o mezhepler veya tarikatlar eğer tarikatı açtıysan karşısına mezhep çıkıyor. O mezhepler Kur'an ve sünnete doğrudan muhatap olmanın önündeki en büyük engeller. Mezhep imamlarının bu işte bir kabahati yok. Bunlar mezhep imamlarına da muhalefet etmektedirler bu tavırlarla. Çünkü bu mezhep imamları kendilerinden vebale atmışlar. Bizim aldığımız yerden alın demişler. İşte delile aykırı olduğu zaman bizim sözümüze asla itibar etmeyin. Delilimizi nereden aldığımızı bilmeden bizim görüşümüzle amel etmesi kimseye helal değildir. Yani bunlar çok açık söylemişler. Dolayısıyla mezhep taklit eden kimseler asıl mezhepsizlerdir. Bunlar mezhepsizdir. Bizim ise bir mezhebimiz var. Hak olan bir tane mezhep var. Biz o mezhebe mensubuz. Dört imam da bizimle aynı mezhepteydi. Dört imam bizimle aynı mezhepteydi. Fakat Hanefiyim diyenler, Şafiiyim diyenler, Hanefiyim diyenler ise İslam dindeki yegane mezhepsiz kimselerdir. O yüzden işte size mezhebin nedir dendiğinde sakın mezhepsizim falan demeyin. Bilakis bizim mezhebimiz hak bir tane mezhep Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mezhebidir. Şafi mezhepsizdir. Şafi mezhebi yani. Bu mezhepsizlik mezhebidir. Hanefilik mezhepsizlik mezhebidir. Malikilik mezhepsizliktir. Hanbelilik mezhepsizliktir. Neden? Çünkü onlar imamlarıyla bağları koparmışlar. İmamlarla, i̇mamların en temel nasihatını dinlememişler. Siz Kur'an'a ve sünnete bakın. Ona aykırı olan görüşlerimizi duvara çalın demişler. Ama bunların mensupları Kur'an'ın ve sünnetin delillerini mezheplerine, reylere aykırı olduğu zaman bu delilleri duvara çalmışlardır. Yani imamlara da muhalefet etmişlerdir. Evet, işte kitab elinin halimi Allah Azze ve Celle böyle haber veriyor. Kendilerine kitap verdiklerimiz öz oğullarını tanır gibi tanırlar. Kimi? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı. Bu ümmetin kitap verilenleri de, kitabı sünneti bilenleri de hakkı öz oğulları gibi tanırlar. Ama işlerine gelmez bunu itiraf etmek. Tıpkı Yahudilerin ve Hristiyanların, alimlerinin, raiplerinin, kitap elinin işlerine gelmediği gibi. Hakikati açıklamak, işte Muhammed Allah'ın Resulü'dür, uymaz gereken O'dur demek. Onların işlerine neden gelmiyor? Kurulu düzenleri var bunların. Dini bir çeşit ırkçılık gibi, yani davası güden bir taasup haline getirmişlerdir. Mezhepçilerin de veya belli bir grup oluşturan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dışında kendisine önder edilen kimselerin de durumu budur. Onlar hakkı, öz oğullarını tanır gibi tanırlar. Delilere muhatap olan insanlar bunu bilirler, görürler. Ama işlerine gelmediği için bu hakikati asla itiraf etmezler. 21. Allah'a bir yalan iftira edenlerden veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki zalimler kurtuluşa Eremezler. İşte bu işi yapanlara da Allah bu tehdidi veriyor. 22. O gün, yani kıyamet gününde, onların hepsini toplayacağız. Sonra da şirk koşanlara iddia ettiğiniz ortaklarınız nerede diyeceğiz. 23. Sonra onların, Rabbimiz olan Allah'a and olsun ki, biz müşriklerden değildik demelerinden başka bir mazeretleri olmayacak. Bu ayete dikkat edin. Bunu, Ayette, evet, fitne tuhum. E, thümme lem tekun fitne tuhum. Fitne kelimesi burada mazeret manasında. Başka bir mazeretleri olmayacak. Ne diyorlar? Biz müşriklerden değildik. Vallahi biz müşriklerden değildik. Bazıları burada cehaletin mazeret olmadığına, tekrile mani olmadığına bu ayeti delil getirirler. E, bir sonraki ayetle bu ayeti bir arada düşünmediklerinden kaynaklanıyor burada. Burada bunlar yalan söylüyorlar. Yani kişi Bilmeden şirk koşmaz. Şirk koştuğunu bilmeden müşrik olmaz. Yaptığı şeyin şirk olduğunu bilmeli müşrik olması için. Bakın şimdi. Burada sanki aksine bir durum varmış gibi. Bunlar inkar ediyorlar müşrik olduklarını. Biz müşriklerden değildik. Katade diyor ki fitnet kelimesi mazeretleri demektir. Yani başka mazeretleri yoktur. Said Bin Cübeyir dedi ki birisi İbn Abbas radyalanmaya geldi ve Ey Ebu Abbas Allah Teala Rabbimiz biz müşriklerden değildik diyecekler buyuruyor dedi. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki onlar yani münafıklar ve müşrikler namaz kılanlardan başkasının cennete giremeyeceğini görünce cennemdeyken gelin de şirk koştuğumuzu inkar edelim derler ve inkar ederler. Bunun üzerine ağızları mühürlenir. Elleri ve ayakları kendileri aleyhine şahitlik eder. Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler. Şimdi kalbinde bir şüphe kaldı mı? Zira Kur'an'daki her şey bir şey hakkında inmiştir. Fakat siz onun açıklamasını bilemeyebilirsiniz. Bunu Hasan Mirisnab'da İbni Ebi Hatim rivayet etmiştir. Bir sonraki ayet zaten bu durumu açıklığa kavuşturuyor. Yani biz müşriklerden değillik diye yemin ediyorlar ya bunlar. Bak kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve uyduluklar şeyler onlardan kaybolup gitti. Allah Azze ve Celle bu sözlerle onların yalan söylediğini bildiriyor. Yani müşrik olduklarını biliyorlar aslında. Katade dedi ki, nasıl da batıla ve yalanla özür beyan ettiklerine bak. Allah'a ortak koştukları önlerinden nasıl da kaybolup gitti. Mücahit dedi ki, müşrikler günahların bağışlandığını ve hiçbir müşriğin bağışlanmadığını görünce, yani bir sürü günah bağışlanıyor, şirk hariç. Şirk bağışlanmıyor. Bunu görünce Rabbimiz biz müşriklerden değildik derler. Yani orada da bir yalanla kurtulmak isterler. allah Teala bu ayette onların yalan söylediklerini bildirmektedir. 25. ayet Onlardan seni dinleyenler vardır. Yani sana kulak veren, seni dinleyenler vardır. Halbuki biz onu anlamalarına engel kalpleri üzerine perdeler koyduk. Seni dinliyorlar ama Allah nasip etmiyor demek ki. Biz anlamalarına engel olmanız için kalpleri üzerine perdeler koyduk. Kulaklarına ağırlık yerleştirdik. Onlar her ayeti, bütün ayetleri, yani bütün delilleri görseler de onlara iman etmezler. Hatta küfre girenler sana geldikleri zaman bu öncekilerin masallardır diye seninle mücadele ederler. Mücahit dedi ki, Ayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinleyenlerden kastedilen Kureyş'tir. Kur'an'ı anlamasınlar diye ok torbasının okları örttüğü gibi onların kalpleri örtülmüştür. Aleykümselamünaleyküm. Yani bunlar iman imtihanıyla iman tebliğiyle karşı karşıya kaldıklarında bunu tercih edebileceklerken yani imana yönelme imkanları varken çeşitli menfaatleri sebebiyle de iman etmedikleri için kalpleri mühürlenmiştir. Yani Allah Azze ve Celle hiç kimsenin kalbini yani mühürlerken haşa zulmedici değildir. Ee, Tevbe suresi 115. ayetinde belirtildiği gibi biz hiçbir kavme hakkın delillerini açıklamadıkça <gülüyor> yani bu manayı yani açıklamadıkça e, saptıracak sapıklığa düşecek değiliz diyor. Yani bu kimselere de aslında Peygamber ve Vesselam tarafından hidayetin tebliği ulaşmış. Fakat onlar basit şeyler sebebiyle bundan yüz çevirmişler. Delilin karşısında delil olmayan şeyleri gerekçe göstererek insanlar haktan sapmışlardır. Bu işte kalplerin örtülmesine, perdelenmesine bir sebeptir. Ondan sonra çok açık deliller getirirsin. En bas sıradan bir insanın anlayacağı bir delil olmasına rağmen bu adam anlamaz. Neden? Çünkü hak kendisine geldiğinde, mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tebliğini yaptığında düşük görülen birisiydi. Yani malca, siyasi statü bakımından, işte ona iman edenlerin konumları bakımından düşük görülen bir kimseydi. Öncesinde El Emin diye bilinmesine rağmen La İlahe İllallah tebliğine başladıktan sonra insanlar onun aleyhinde türlü iftiralar atmışlardı. Türlü olur olmaz sözler söylemişlerdi. İşte yetim olması, kimsesiz olması falan filan. Bunların hepsi onun aleyhine kullanılmıştı. Hatta amcası bile başta en yakınları olmak üzere reddetmişti. Ve dışarıdan bakan bir insan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğini nasıl görüyor? Tamam söyledikleri hak. Söyledikleri güzel on numara şeyler. Çok güzel şeyler söylüyor. Okudukları şeyler etkileyici. Ama kim ya bu? Kim bu? Yani yanında 3-5 tane köle ayak takımı iman etmiş. Yetim. Arkası yok. Yani Allah Azze ve Celle peygamber olarak bir Ebu Cehil gibileri, varlıkları, imkan sahiplerini seçmen de bunu mu seçti? Bak delile karşı delil olmayan şeylerle hakkın önüne kendileri bu engeli koydular. Allah işte bazılarının kalplerini bu sebeple mühürlüyor. Delil karşısında delil olmayan şeyi tercih etmelerinden dolayı. Evet. Katade diyor ki onu kulaklarıyla duyarlar ama tıpkı sesi duyan hayvanın ne söylendiğini anlayamaması gibi bir şey anlamazlar. Yani kalpleri onu idrak etmez. Söylenen sözü anlamaz i̇bn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, esatirul evvelin öncekilerin sözü demektir. Yani bunlar öncekilerin masalları deyip geçerler bu küfredenler. Katade diyor ki, esatir batıl sözleri demektir. 26. ayet, onlar hem ondan alıkoyarlar, yani hem bu Kur'an'dan, Resul'ün davetinden alıkoyarlar, hem de kendileri ondan uzaklaşırlar. Yani hem saparlar hem saptırırlar. Hem kendileri bundan uzak durur hem de başkalarını uzaklaştırırlar. Onlar yalnızca kendilerini helak ederler de farkında değillerdir. Böylece farkında olmadan kendilerini helake götürürler. İbn Abbas radıyallahudanmadan onlar insanları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmekten alıkoyar ve kendileri de bundan uzaklaşırlar. 27 Onları ateşin üstünde durdurulduklarında bir görsen Keşke biz geri döndürülseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden olsak diyecekler. İbn-i Abbas diyor ki, Allah Teala onların eğer tekrar dünyaya gönderilseler bile hidayete tabi olmayacaklarını bildirmektedir. Bu yani dünya bir imtihan yurdu. Yani bizim ezelde mesela her üremiz belli bir bilinçle Rabbimiz sensin dedik Allah Azze ve Celle'ye. Yani bir bilinçle bunu söyledik. Fakat dünya yurduna gönderilmemizden itibaren biz bunu hatırlamıyoruz. Dolayısıyla burada işte tekrar azabı görüp, azap üzerine getirilip, işte hakkı, hakikati görüp tekrar dünya döndürmek istiyorlar. Dünya'ya döndürürseler yine o bilinçten mahrum edilmiş bir şekilde gelecekler. Yine aynı imtihanla karşılaşacaklar ve yine aynı şekilde batılı tercih edecekler. Yani asıl yani döndürülecek olsaydılar bile böyle olacaktı. 28. Hayır, önceden gizledikleri karşılarına çıktı. Şimdi düşünün, Allah Azze ve Celle mesela ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde ruhlar onu görüyor. Her şeyi görüyor ve ikrar ediyor. Bu iman değildir bak. Yani gözle gördüğün, müşahede ettiğin, şahit olduğun bir şeyi ikrar etmen problem değil. Yani bunu inkar etmemek bir tuhaf olurdu zaten. Yani herkesin gözüyle gördüğü şeyi inkar etmek olacak şey mi? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sizi yaratan ben değil miyim? Hitabında. Dolayısıyla herkes orada aynı şeyi söyledi. Ne diyor burada? Allah Azze ve Celle hayır, önceden gizledikleri karşılarına çıktı. Aslında orada e, bazılarında küfür vardı. Yani sen bizim Rabbimizsin diye ikrar ettiklerinde bazılarında küfür vardı. Dünyadaki imtihanlarda da o küfürlerine göre. Batılı tercih de buna göre oldu. Çünkü insan dünyada imtihan ediliyor. Gayb ile karşı karşıya kalıyor artık. Tamamen e, yani kendi çabasıyla... O imanı oluşturacak bir fıtrat, yetenek veriliyor herkese. Aynı yeteneği yani mümin de, kafir de, hepimiz aynı imkanlarda dünyaya geliyoruz. Allah Azze ve Celle de bize ayetini verdiği gibi afakta ve enfüste delillerini gösteriyor. Yani nefislerimizin gizliliğinde kalplerimizde ve görünen dış alemde bu delilleri bize sürekli arz etmekte. Yani mümin de buna muhatap, kafir de aynı şeylere muhatap. Fakat o ezeldeki, Allah Azze ve Celle kutsaliste bildiriyor ya, iki tutam alıyor, nurdan saçıyor. Bazılarına bu nur isabet ediyor, bazılarına isabet etmiyor. Karanlıkta olanlar, küfrü tercih edecek olanlar, kendilerine nur isabet edenler de tercih edecek olanlardır diyor. Haşa diyor, ben kullarıma zulmedici değilim diyor Allah Azze ve Celle burada. Neden bununla birlikte bunu zikrediyor? Ben bunlardan sorumlu değilim diyor. Yani bunlar kendi şeyleriyle küfrü tercih ettiler. Allah Azze ve Celle yani kendisine e, ikrarın, ben evet sen bizim Rabbimizsin diye bütün ruhların ikrar verdiği anda herkesin gizliliğinde olanı da biliyordu. Yani kimin küfrü tercih edeceğini, kimin hidayeti tercih edeceğini en iyi biliyordu. Dolayısıyla o nurundan saçarken de kimlere nurundan isabet ettireceğini, Kimlere isabet ettirmeyeceğini en iyi bilendir. Yani bu rastgele bir e, seçim değil. Saçma değil bu. Allah Azze ve Celle'nin her işi hikmettedir. İşte bu imana kabiliyeti olanlara bu nurdan isabet ettirmiştir. Orada samimi bir şekilde Allah'ın rububiyet ve uluhiyetini ikrar edenlere e, bu nurdan isabet ettirmiştir. Burada da işte Allah Azze ve Celle bunların, oradaki küfrünün Dünyada tezahür ettiğini bildiriyor adeta. Diyor ki, hayır önceden gizledikleri karşılarına çıktı. Geri döndürülseler bile, bile, yani dünyaya tekrar döndürülseler bile, kendilerine yasaklanan şeylere yine döneceklerdir. Yani imtihanla karşılaştıklarında tekrar o özlerinde olan batılı sevme, batılı seçme dürtüsüne tekrar döneceklerdir. Çünkü onları muhakkak ki yalancılardır. Onlar şu sözlerinde de yalancılar. Bizi tekrar döndürür Rabbimiz. Biz o zaman işte kulluk ederiz, iman edenlerden oluruz. <gülüyor> Onlar bunda da yalancılar diyor. İbn-i Abbasrat yalanma diyor ki, eğer dünyaya geri döndürülseler onlarla hidayet arasına tıpkı daha önce dünyadayken engel konulduğu gibi yine engel konulur. Onlara hidayet yine nasip edilmez. Nedir bu engeller? Kimisinin Babası, kardeşi, işi, evladı, ortamı değil mi? Bunlar gözünün önüne gelir de karşı tarafta iman durur. Yani iman ettiği zaman bazı şeylerle yüz göz olmak zorunda kalır. Bunlarla imtihan edilir. İşte bu onun iman etmesinin önündeki engellerden bir engeldir. İman edenler de aynı engellerle karşılaştı. Fakat onlar imanı tercih ettiler. Ama onlar iman tercih etmediler. İşte i̇bn Abbas Radyal Hanım'a diyor ki, Allah şayet onlar dünyaya döndürse yine aynı şekilde imtihan edecek ve bunlar yine imansızlığı, küfrü tercih edecekler, batıl tercih edecekler aynı sebeplerle. Katade diyor ki, ''Onların gizledikleri amelleri onlara göründü. Eğer Allah Teala onlara daha önce yaşadıkları dünya gibi bir dünya verseydi, kendilerine yasaklanan o kötü amellerini yine yaparlardı.'' 29 Onlar ancak dünya hayatımız vardır. Bizi biz diriltilecek de değiliz dediler. Yani ahireti, yeniden dirilişi inkâr ettiler. İbnü Zeyd diyor ki, yani Abdurrahman bin Zeyd bin nesli, eğer onlar tekrar dünyaya döndürülse, döndürüldükleri zaman yine hayat ancak bu dünyadakinden ibarettir. Biz diriltilecek de değiliz derler. Evet bunu İbn-i Ebi Hatim ve Taberi Sahip-i rivayet ederler. Yani bu e, Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde işaret ettiği bir vaka Yani eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, işte bu ba's yenilendiriliş, o ahiret gününe imanın e, en önemli başlangıcı, ahiret e, cüzü, ahirete iman cüzü. Onlar işte e, sadece dünyada karşılık beklediklerinden, sadece dünya hayatına iman ettiklerinden kendilerini dünyada kurtaracak şeylerin peşinden gidiyorlar. Bugün Müslümanlar arasında da, İslam kimliğine sahip insanlar arasında da aynı durum söz konusudur. Münafıklar dediğimiz bazı kimseler arasında da aynı durum söz konusudur. Yani bunlar hakkı bilse de, hakkı görse de, hatta itiraf etse de o hakkın gereğini yapmazlar. Çünkü gereğini yaptıkları takdirde gözleriyle gördükleri, müşahede ettikleri dünya hayatında sıkıntılar çekeceklerini biliyorlar. Bazı menfaatlerden geri kalacaklarını biliyorlar. Ve münafıklıklarının sezilmemesi için, insanlar tarafından anlaşılmaması için kendilerini samimide görüyorlar. Gösterebilmek adına yani sanki bir yanlışa inanmış da onda samimiymiş gibi bunu bu görüntüyü de ishar ederler. Mesela düşünün e, Sa'din Evi Vakkas radıyallahu anh iman ediyor. İman ettiği zaman annesi yemin ediyor. Vallahi sen dininden dönmedikçe yani adam, kadın müşrik şirk üzere. Şirkin delili olur mu? Yani Allah Azze ve Celle delili olsa meydan okumazdı. E, yaşayan delil üzere yaşasın Helak olan da deli üzere helak olsun. Yani iman eden deli üzere iman etsin, küfreden de şirk koşan da deli üzere şirk koşsun. Şirkin delili olur mu? Şirk hiçbir zaman deli üzere değildir ama şüpheler vardır, şüphe üzerinedir. Küfür şüpheler üzerinedir. Delile karşı şüpheler tercih edilir. Şüpheler sebebiyle insan küfür veya şirki tercih eder. Şimdi bunun annesi, Sadü Nevi Hakkas'ın annesi diyor ki sen İslam'dan dönmedikçe ben yemeyeceğim, içmeyeceğim diyor. Hatta bir rivayette gölgelenmeyeceğim de diyor güneş altında ve kadın bu sözünde samimi de duruyor. Yani iki gün yemiyor, içmiyor, bayılıyor artık kendisine zor getiriyorlar kadını. Sadun evvakaş diyor ki, eyan ne diyor? Sen ne yaparsan yap diyor, kendin bilirsin diyor. Yani. Ben asla dinimden dönmem diyor. O yüzden ayağım denk al diyor. Bunun üzerine kadın bu işten vazgeçiyor. Baktı ki olmuyor. Şimdi bakın, şirk davası uğruna bu kadın kendini helak ediyor. Bir şeye inandığından mı? Hayır. Dünya hayatına olan imandan bütün bunlar. Ama dese ki, evet batıl ama, senin gittiğin yol batıl şey hak ama, benimki batıl ama yine de işte e, ahireti ver olan dünyadadır. Demiyorlar. Buna itiraf etmiyorlar. Din bu diyorlar bilakis. Din diye buna inandıklarını söylüyorlar. Hakikaten öyle değil. Bugünkü şirk ehlinin yaptıkları da bu. Yani siz mesela Cübbeli Ahmet'in sammi olduğunu mu sanıyorsunuz? Yani bu adam şirki savunurken, batılı savunurken, tasavvıçulu savunurken samimi mi? Hiç alakası yok. Ama onun arkasından saptırdığı insan arasında samimiler olabilir. O adama Kur'an ve sünnet diye bu öğretiliyor. Bu adamlar da güvendiği için Kur'an ve sünnet diye bir şeylere uyuyor. Ama bu sahtekar hepsini biliyor. Yani neyin hak, neyin batıl olduğunu çok iyi biliyor. Bunlar, bu batılda e, samimi Peki samimiyet kurtarır mı? Buradaki samiyet kurtarır mı? Cübbeli samimi değil tamam. Onun etrafındaki samimleri bu samiyetleri kurtarır mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onların samiyetleri beş para etmez. Kurtarmaz. Harcileri anlatıyor çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. samiyetlerini anlatıyor. Din konusunda ne kadar samimi olduklarını anlatıyor. Ama okun yaydan çıktı gibi dinden çıkarlar diyor. Bakın samiyet beş para etmiyor. Doğruluk. İnsan doğru, doğru amel ediyor. Yaptığı ameller, kıldığı namaz sünnete uygun. Duası, ibadeti, zikirleri hepsi sünnete uygun. Doğru amel ediyor bu adam. Belki itikad da doğru. Ama ihlas yoksa, yani samimi <gülüyor> değilse, bunun da amelleri beş para etmez. Allah Azze ve Celle'nin katında bütün amellerin kabulü için iki tane olmazsa olmaz şart var. Birisi o doğruluk. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam getirine uygun olması. Diğeri ihlas. Yani samimi olunması. Tek başına samimi olan ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymayanın bu samiyeti beş para etmiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yeryüzündeki en şerliler diyor. Yani Yahudiden şerli bunlar. Ateistlerden şerli, komünistlerden şerli. Yani belki e, Müslümanlara zararı bakımından bu. Müslümanlara ve İslam'a zararı bakından en şerli yaratıklar diyor haricere. Dinde samimiyetlerine, ibadette gayretlerine rağmen. Ama zahirde bakıyorsun, konduramıyorsun. İşte Ebu Bekir radıyallahu gidip de adama kıyamaması gibi, Ömer radıyallahu işte Allah Resulü'nün öldürmeye gönderdiği adamı, bakıyor ki çok güzel secde yapıyor. Yani e, samimiyet görüyor adamda. O samimiyetten, hissiyattan dolayı Allah Resulü'nün emrine uygun hareket edemiyor, geri dönüyor. Bunlarda samiyet var. Bu ümmetin göreceğinin de yani haricilerden göreceğinin bunun benzeri olacağından bu ümmetin en iyileri, en düzgün insanları olan Ebu Bekir, Ömer, Ali Radyalan gibi insanlar bile bu konuda imtihanı başaramadıklarından <gülüyor> Ali Radyalan'ı hariç tutalım burada. Yani o adam gitmişti o esnada. En hayırlı Ebu Ömer Radyalan'a bile bu konuda bir zaaf gösterdi. Bakın. Samiyet karşısında. Böyle bir zaafı görünce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte hadisinin sonunu şöyle bağladı. Şayet onu öldürseydiniz ümmetimden iki kişi dahi ihtilaf etmezdi. Yani ümmetinin durumu hakkında bir işaret verilmişti sanki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Yani en hayırlılar bile bu konuda zaaf gösterdi bu ümmetin. Halbuki Allah aracından emir var. Öldür onu. Ama adamda namaz var, niyaz var, ihlas var, samiyet var. Bu emirle bunu bağdaştıramadı. Ve buradaki ihtilafı neyle zikrediyor? Dikkat edin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki namaz kılanları öldürmekten nehyolundu. Bak hadise karşı başka bir hadis getirerek tevil yaparak Ebu Bekir anh bu işten e, bu teville ihtilaf etti. Tevil sebebiyle ihtilaf etti. Ömer radıyallahu anh benzer bir teville ihtilaf etti. Ali radıyallahu anh bu işi yapmaya gittiğinde Yapacaktı ama adam çekmiş gitmişti, nasip olmadı. Demek ki bu ümmetin ihtilafının ana hatları bu gibi sebepler. Tevil bir ihtilafın sebebi, rey bir ihtilafın sebebi, bir de imkansızlıklar. Yani Allah'ın kevni takdiri. O yüzden Sevan hadisinde ve e, mütevatir olarak gelmiştir, birçok sahabeden nakledilmiştir. Ben Allah Azze ve Celle'den üç şey istedim. biri hariç ikisini verdi diyor. İstediğim üç şey ümmetimin toptan düşmanlar tarafından hizmete uğratıl, köklerinin kazınmaması. Yani düşmanları bu ümmete galip gelemeyecek. Galip gelse bile tamamını bir taraf yok edemeyecek yani. Allah Resulü buyuruyor ya kıyamet gününe kadar hak ile zahir bir tayfe bulunmaya devam eder. Bu eksik olmayacak. Yani hakkı ikame edenler zayıf düşürülse bile yok olmayacak Allah'ın izniyle. Kıyamet gününe kadar o hak, itikat, hak, ameller devam edecek. Kıyamet gününe kadar. Zayıf düşebilir. Yok olmayacak. Yine doğal afetlerle, kevli afetlerle bu ümmetin toptan helak edilmemesini istedim. Yok edilmemesini istedim. Bunu da verdi diyor Azze ve Celle. Allah bunu da verdi diyor. Ama diyor, fitnelerini kendilerinden verme diye istedim. Yani birbirlerini öldürmesinler, bunu kabul etmedi diyor. Demek ki bu hadis, şu hadisle birlikte düşünüldüğü zaman, yani kıyamet gününe kadar hak ile zahir bir taife bulunmaya devam edecek hadisi. Bu taifenin düşmanları kimler? Yahudiler değil bakın. Hristiyanlar değil. Onlar var ama asıl düşmanlar sadece bunlar değil. Bu taifenin en büyük e, zaafa uğraması, en büyük handikapa uğratılması yine bu ümmetten birileri eliyle olacak. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, sevban hadisinde ümmetimin fitnesini birbirlerinden verme. Bunu kabul etme diyor Allah Azze ve Celle. Düşmanlar bunu yok edemeyecek. Kitap ehli, kitapsız kafirler bu taifeyi yok edemeyecek. Müslümanlar, Müslümanlar arasında bu taife Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tayife kelimesini kullanıyor. Müslümanlar demiyor bak. Onlardan bir tayfe tayfe bir kişiyle de olur. En azı birdir tayfenin Bin kişiyle de olur. Birden bine kadardır tayfe Bin. Bu hiç eksik olmayacak diyor. Bu ümmetin birbirleriyle de e, müptela edileceği kevni bir takdir demek ki birbirle böyle olacak bu ümmet. Ama Hakkı ishar eden, hakkı ortaya koyan taife hiç eksik olmayacak. Yani bu, bu da aynı şekilde kevni bir takdir. Bu ümmetin fitnesi, en önemli fitnesi kendi içindedir. O zaman Müslümanların tedbir almaları gereken en önemli konu şurasım. Bakın vahdet vahdet diye çılgınlık yapanlar var. İşte İslam ümmetinin vahdeti. İşte ya karşı bir olmamız lazım. İşte Yahudilere karşı bir olmamız lazım. Hristiyan Haçlı ittifaklarına karşı bir olmamız lazım. Bu değil. Peygamber Allahü Teala'da sen bu halinde bildiriyor bunu zaten. Bunlar sana. Kuykunu kazıyamayacak. Bunlar sana asıl zarar veremeyecek. Ne Yahudiler, Hristiyanlar, kitab ehli hepsi bir araya gelse toplansa bile bunu sana yapamayacak Allah nasip etmeyecek. Asıl senin düşünmen gereken, tedbirine alman gereken konu ümmet içerisinde seni kitaptan, sünnetten uzaklaştıranlar, sahabenin e, cemaatinden seni alıkoyanlar, sahabe gibi inanmana, sahabe gibi yaşamana engel olup sana alternatif yollar üretenler. Yani sen bunların bu vahdet davetlerine uyduğun zaman, sözde vahdet davetlerine uyduğun zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği hak ile zahir olan tayfenin düşmanlarından bir tayfa olabilirsin. Bunlar diyor ki hiç sorun değil, Müslüman olsun yeter ki. Kimlik Müslümanı olsun yeter ki. Yahudi'ye karşı olsun, Amerika'ya karşı olsun, İsrail'e karşı olsun, bizim safımız olsun önemli değil. Halbuki bizim... En önemli derdimiz bizim safımızın içerisindeki çatlaklardır. Yani bizim Yahudi'ye karşı zafer kazanmamıza, kitapsız kafirlere veya kitaplı kafirlere zafer kazanmamızın öndeki en büyük engel Allah'ın yardımını, desteğini bizden çekmesidir. Bunun sebepleri de işte insanların Kur'an'dan ve sünnetten inhiraf etmesi. Düşünün şimdi, bakın. Yani bu çok önemli bir hadis. Ümmetim... Yani iki kişi bile ihtilaf etmez diyor ya. Çok önemli bir hadis. Bir insan şurada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün gerekliliği yerine Ebu Bekir radıyallahu anh'ın uysa kurtulur mu? Ömer radıyallahu anh'ın teviline uysa kurtulur mu? Bunlar halbuki insanların en üstünleri. İnsanların kurtuluşla yegane şey, bak bu ihtilaflardan da kurtuluşuna yegane sebep, Allah'a ve Resulüne kayıtsız şartsız teslim olmalarıdır. Kaldı ki bu insanlar bugün fırkalara bölünürken, İslam ümmetini grup grup yaparken Ebu Bekre, Ömer'e de uymuyorlar. Ondan çok çok uzak kimselere uyuyorlar. Felsefecilere uyuyorlar, kelamcılara uyuyorlar. Allah'a iman sahabelerin Allah'a imanı gibi değil. Mesela Allah'ın cennette görünmesi diyorsun. Ya diyor bu meseleyi diyor böyle konuşmaya bile gerek yok. Sen öyle inanırsın, ben böyle inanırım. Eşari böyle inanır, Maturdi böyle inanır. Allah'ın sıfatları diyorsun. İşte Maturdi böyle inanır, Cehmi bile. Cehmi bile böyle inanır, Şia bile böyle inanır. Sorun değil, Müslümanız. Yani öyle bir Müslümanlık ki, bu vahdet dedikleri şeyde, sen kol kolasın, düşmana karşı savaşıyorsun sen inanıyorsun ki Allah yukarıda demeyen, Allah'ın sıfatını inkar etmiştir. O diyor ki Allah yukarıda diyen kafir olmuştur. Ama sen onu Müslüman göreceksin, o seni Müslüman görecek. Kendi inandığın değere de muhalefet edeceksin. İşte bu münafıklık. Yani sen Müslüman kardeşim diyeceksin ama aslında kafir. Öyle inanacaksın. Hanefi Şavi'den kız alamaz, kız veremez. Böyle inanacaksın. Ama göstermelik, münafıkça bir muamele yapacaksın. Kendi inandığın değere bile inanmıyorsun o zaman yani. O zaman kitaplarda öğrettiğiniz bu akedelilerin yerine kaldırın atın şu kitapları. Kaldırın o nefiliği, mezhepleri kaldırın madem. E bunu söylediğin zaman da yine kıyamet kopuyor. Yani bir yol bulamıyorsun yani. Evet. Enam 30. ayeti, Rablerinin huzurunda durdurulacaklarında onları bir görsen. O, bu hak değil miymiş buyuracak yani Allah. Onlar da Rabbimiz anlı olsun ki evet dediler. O da o halde küfre girdiğiniz için azabı tadın buyurdu. Evet, Allah Azze ve Celle burada işte dünyadaki iman imtihanına karşılık şirki, küfrü tercih edenleri, Anlattıktan sonra bunların ahirette varacakları yurdu, orada çekecekleri pişmanlığı, hatta yalan söyleyeceklerini, kendilerini azaptan kurtarmak için biz müşriklerden değildik diyerek e, yalan söyleyeceklerini, evet biz bir sürü günahımız vardı, yanlışlarımız vardı ama müşrik değildik diye, hiç olmazsa e, bu hasretlerini gizleyebilmek için, azaptan e, işte bir müddet yansa bile çıkanlardan olalım diyebilmek için bunu da inkar edeceklerini, yalan söyleyeceklerini bildiriyor, tekrar dönmek isteyeceklerini bildiriyor, ee, ve hak bu değil miymiş? Onlar da evet diye yemin edecekler. Allah Azze ve Celle de diyecek ki küfre girdiğiniz için, yani dünyada tercih yurdu olan, imtihan yurdu olan dünyada söylemeniz gereken şeyi burada söylüyorsunuz. Orada söylemediğiniz için, orada hakkı itiraf etmediğiniz için şimdi azabı tadın buyuracak. Bundan sonra Allah Azze ve Celle ee, kıyamet Ahvaliyle, kıyametin gelişinden bahsedecek. Bir sonraki derse inşallah bu konuya geçeriz. 31. ayetle, yani 31. ayetiyle inşallah devam ederiz. Buraya kadar anlaşılmayan, sormak istediğiniz bir mevzu var mı? Hocam dersin başlarında Kur'an'ın kendisine ulaşan için ücret olacağını söyler. Evet. Evet daha önceki dersler de var. Radıyallahu Yemen'e göndermesi meselesinde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem oraya kağıt tomarları gönderebilirdi. Evet. Şimdi yani bunlar, şimdi e, bunlar mutlak ifadelerdir. Yani Kur'an eee ama tek başına hujjett midir? Yani bu bunlar Altının doldurulması gereken şeyler. Ama Kur'an'dan bir ayet ulaşıyor mesela kişiye. Bağlayıcı mı? Bağlayıcı evet. Allah Azze ve Celle'nin kolu üzerinde hüccetidir o. Hadis de aynı şekilde. Yani ulaştığı herkes için böyledir. Ama ulaşmayan için hüccet olmaz. Şimdi Kur'an'dan bir ayet ulaşıyor mesela sana. Bunun asgari bir anlamı var. Sen o anlamdan, yani herkesin sıradan, herkesin anladığı anlamdan mesul olursun. Yani herkes için geçerlidir bu. Bir de herkes tarafından anlaşılmayan yönü vardır ki, bizim huccet olarak yeterli değil dediğimiz kısımda burayla alakalı olan kısımlar. Mesela, nereye yönelirsen Allah'ın veçi oradadır. Bu ayet sana ulaştı diyelim, parça olarak. Bu sana ulaştığında, Döndün batıya kıldın namazı. Sana huccet midir? Bu Kur'an, evet hucettir. Ben Bana bu ulaştı, ben bunu amel ettim dersin. O sana huccettir bak. Ama yeterli midir? Mesela sana sonra diğer bir ayet geliyor veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu meseleyi izah eden e, hadisi ulaşıyor. Bu sefer sana ulaşandan yine mesul oluyorsun. Ulaştığı kadarıyla. Ama mesela adam şöyle yapsa, ee, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi diyelim bir ayeti tahsis etmiş olsun. Mesela kanlar, ölüler, leşler bunların hepsi haramdır. Ayette sabit bu. Ve bu adam bütün leşlerden, ölülerden uzak duruyor. Bunlar içerisinde balık da var, çekirge de var, karaciğer de var, dalak da var. Bu adam bundan uzak duruyor. Bu adam Kur'an'a amel etmiştir. Hadis Bunlardan istisna ediyor. Şimdi bilen bir Müslüman hadisle amel ettiği için balık yiyor. Karaciğer yiyor, yiyor. Sen o hadisi bilmeden bu adamı işte Kur'an'a muhalefet ediyor diye itham edebilir misin? Buradaki hüccetlik bakımından bak bir şey var. Eksilme var. Halbuki ondaki hüccet daha fazla. Yani kişiye ulaşan ilim oranında bu. Ama mutlak değildir. Yani o Kur'an-ı Kerim'in içerdiği anlamlar, o kelimelerin içeriğindeki yüklemeler, Nebiyal-i mesela bir ayet açıklıyor, işte zulüm kelimesini açıkladığı zaman, hangimiz zulmetmez ki diyoruz abiler. Peygamber-i açıklıyor bunu. İlk etapta bu açıklama olmaksızın bu ayete muhatap olan, Kendisi bayağı bir şeyde hisseder. Evet, hüccet ulaşmıştır ona. O hüccetin gereğiyle de bunalıma girer. Yani hangimiz nefsine zulmetmiyor ki ve bütün günahlardan uzak durmak zorunda kalır. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki burada kast edilen zulüm büyük. Zulüm şirktir diyor. Falanca ayetteki diyor. Yani Kur'an elbette ki hüccettir. Ulaştı herkes için hüccettir. Muhkem ayetleri hüccettir. Ama ilmin e, açıklanması oranında, beyan edilmesi oranında da o ulaşan şey genişler. Mesela sen bir ayeti okursun, 30 defa okursun, e, tek bir şey anlarsın. Senden daha iyi bilen birisi veya Allah'ın fıkıh nasip ettiği birisi bu ayetten şu anlaşılmaktadır. E, onu da kabul edersin. Dolayısıyla aynı ayete muhatap olmanıza rağmen sana ulaşan hüccet ona ulaşan hüccet bir değil. Mesela düşün, Kudame bin Mazun, Ömer Radyalan'a diyor ki, yiyip içtiklerinizden dolayı size bir vebal yoktur diyor. İman edip, ahiret gününe iman eden, salameyle işlerinde iyi yiyip dolayı bir vebal yoktur diyor. Kur'an-ı Kur Ulaştı buna. Hakikat bazı şeyleri düşünemeden, oturtamadan, İman etti, böyle amel etti. radyo Radyalan'ta diyor ki, aynı ayetin devamında diyor ki, ancak sakınacağınız şeyler müstesna. Bak bu da diyor, sakınman gereken şeylerden de diyor. Yine aynı Kur'an hüccetiyle ona hat uyguluyor. <gülüyor> Efendim? İçki içmesinden dolayı, evet. Demek ki burada Kur'an'ın hüccetliği e, sünnet olmayınca Birçok insan aynı ayetten birçok manalar çıkarabilir. Ama sünnet onu sabite bağlar. Yani batıl anlayışlar, e, hakkın dışında olan anlayışların e, önünü kesen şey yine burada sünnet oluyor. Yani Allah cümlemizden razı olsun. Subhanakallahü ve bihamdik <Sessizlik> ve eşhedü en la ve esteğfiruke